Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Vessalatu vesselamu ala mella nebiyye ba'de Miraca geldik Vel mi'râcu Hakk'un ve kad usriye Bin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Ve uruce bi şahsihi fil yakada İles semâ'i Thumme ilâ haythu şâ'allâhu Minel ula Ve ekrâmehullâhu bima şâ'e Ve avhâ ileyhi ma avhâ ma kذب الفؤاد ما را فصلى الله عليه وسلم في الاخره والاوله Peki Miraç kelime anlamı itibariyle uruçtan geliyor. İsme alet yani ellet yani elleti uruce fiha kendisiyle böyle yukarlara çıkılan o alete Miraç deniyor. Mekke-i Mükerreme'de Mekke-i Mükerrem'in son yıllarında, hüzün yılından da sonra oluyor. Yedi tane görüş var. Miracın hangi tarihte olduğu ile alakalı? Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, miraca çıkıyor. Son yıl görüşünü de alabiliriz. E, nereden çıkıyorlar? Ummu Hani'nin evinde ya da hicirdeler. Hazreti Cibril oraya geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'la bir operasyon yapıyorlar kalbine. Yani semaya çıkacak şekilde Allah Resulü'nü hazırlıyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam, Cenab-ı Hak'la konuşabilmek için ve kellemallahu Musa teklima kırk gün bir hazırlığı vardı. Kırk gün. Ancak konuşabilmişti. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi, Allah Azze ve Celle katındaki Üstünlüğünden dolayı e, Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve sellemi hemen bir kalbindeki operasyonla yani maddi alemden manevi aleme, metafizik aleme gidecek. Dolayısıyla bu beden bu şartla miraca hazır değil. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedenine bir müdahale var işte. Musa وَوَعَدْنَا ten wa لَيْلَةً وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ Araf suresinin 142. ayet-i kerimesi. Peki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Kudüs'e gidiyor. Buraya İsra diyoruz. Oradan miracı başlıyor, semaya sallallahu aleyhi ve sellem uruç ediyor. Yani e, ne, neden Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'den doğrudan semaya çıkmıyor da Kudüs'e geliyor ve Kudüs'ten semaya çıkıyor çünkü Kudüs bütün peygamberlere ya da pek çok peygamberlere merkezlik yapmış peygamberler oradan idare etmişler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'den Kudüs'e gece yürüterek orada bütün peygamberleri de arkasında namaz kıldırarak artık yeryüzünde idare yeryüzünde siyaset yeryüzünde imamet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine geçti. Cenab-ı Hak onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Kudüs'e götürüyor. Kudüs'e, Kudüs'ten semaya alıyor. Yani bu ümmetin elinde Kudüs ne zaman varsa ümmet dünyaya hakim olmuştur. Kudüs'ü kaybettiği zamanlar ümmet dünyada zelil olmuştur. Onun için Kudüs'ün hürriyete kavuşması demek bütün bir alemi İslam'ın kurtulması demek. Yeryüzünü yeniden Müslümanların idare etmesi demek kapı Kudüs Allah hazza ve celle bizi oraya işaret ediyor. Bakın e, 22. sayfa e, 143. ayet-i Ve kezalike cennekum ummeten ve sadal litekunu shuhada ale nnas ve yekuna rasuulun aleykum shehida. Yani ummeten vasadan. Vasat ümsiniz siz. Yani bütün insanlara şahit olmak için, bütün yeryüzünü Allah Azze ve Celle'nin buyruklarıyla idare edebilme adına Cenab-ı Hak sizi vasat bir ümmet kıldı. وَكَذَٰلْكَ جَعَلْنَاكُمْ Şimdi sizi kılıyor. Peki sizden önce kimdi o? Hemen iki, bir sayfa geri gelin. 121. ayet-i kerime Efendim, 122. ayet-i kerime ya ben İsrail edkuru, nimeti yelleti enamtu aleyküm. Ey ben İsrail, sizin üzerindeki üzerinizdeki nimeti matırlayın. Peki nedir nimeti? Ve en nifadal dukum alelalemin. Ben İsraili yaşadığı dönemde, yaşadığı zamanda Cenab ı hak bütün milletlere üstün kılıyor. Ya ben İsrail edkuru, nimeti yelleti enamtu aleyküm. Nimet verdim ve faddal dukum alelalemin. Peki ne zamana kadar Yahudiler en üstün millet, dünya yolları idare edecekler. Allah Teala onları taftil ediyor. Ve kedelike cehennem. Buraya kadar. İşte siz geldiniz. Ve kedelike cehennem ümmeten vasadan. Onun yolu neresi Kudüs. Kudüs elindeyse sen dünyaya hakim olursun. Eğer Kudüs'ü kaybedersen vasat ümme olma hususiyetini zahir bilanda kaybedersin. O zaman yeniden Yahudi devreye girer. Ya ben İsraileذكور. Ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve anni faddaltukum alal alamin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya geliyor. Oradan miracı oluyor. İşte semalara çıkıyor. Sonra dönünce Bekke'de insanlar inkar ediyorlar. Olmaz diyorlar. Allah Resulü'ne soruyorlar. Efendimize sayı hadisler. İşte Beyt-i Makdis'in Özelliklerinden bahsediyor, onları anlatıyor. Yoldaki kervan vesaire, o kervandaki hayvanlardan daha haber veriyor. Peki Mekke'de inanmayanlar var, Müslüman olup da irtidat edenler var. Eğer bu sıradan bir hadise olsaydı, rüya olsaydı, Hz. maviyeni söylediği gibi... O zaman Mekke'de inkar edenler olmayacaktı. Çünkü rüya ile dünyayı gidenler, görenler, dolaşanlar şu kadar insan var. Yani rüya değil ki Mekke dalgalanıyor. Mekke'de bir irtidat başlıyor. Olmaz diyorlar. Yani şimdi bizde de böyle bazı böyle fikri malubiyete mahkum olanlar onlar da olmaz diyorlar. Yahu kardeşim gökten meleğin inmesine senin aklın tahammül ediyor bunu anlıyorsun da. Buradan yukarıya insanın çıkmasına neden aklın tahammül edemiyor? Yani oradan meleği indiren Allah, buradan insanı oraya çıkarmaya neden kadir olmasına? Öyle değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meleği indirmeye kadir olan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı kalbine bir takım yaptığı müdahalelerle semaya çıkarma noktasında neden aciz olsun? Peki yani meseleye Kudüs'e buradan bakmak lazım. Yani diyoruz ki eğer Miraç rüya ile olsaydı Mekke'de inkar olmayacaktı. Mekke'de bunu kabul edeceklerdi. İsra suresine gelin. İsra suresi 15. de 1. ayet-i kerime İsra'dan bahsediyor. Yani Mekke'den Beyt-i e kadar olan fasla İsra diyoruz. Oradan yukarısına ise Miraç diyoruz. İsra'ya inanmayan birisi kafir olur. Neden? Çünkü ayette var. Miraca inanmayan meşhur hadislerle sabit olduğundan dolayı o da ehli bidat olur diyor akayid Peki neden biz bunu akâid konusunda işliyoruz? E çünkü Kur'an bahsediyor. Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyorsa, İsra var diyorsa, İsra'yı inkar edenin İmanı gider. Yani buna inan diye alıyor buraya. Ya yani akaid hangi konulardan bahsediyor? İnanmadığınız zaman imanınızı kaybedeceğiniz konulardan bahsediyor. Dolayısıyla Miraca bu cihette her Müslümanın inanma mecburiyeti var. Ee, İsra'ya. İsra'ya inanmazsa imanı kaybeder. Ama Miraca inanmazsa ehli bidat olur meşhur rivayetlerle sabit olduğundan. Yine bakın şimdi İsra suresinde e, hangi ayet-i kerime 60. ayet-i kerimeye gelin 288. sayfa. Ve zekunna leke inna rabbeke ahata bin diyor. Ve ma ja'anna'r ru'ye'lleti araynake illa fitneten lin nas. Ve ma Şimdi ve ma ja'anna'r ru'ya ru'ya diyor. Aslında ne diyor? Rü'yedir o gözle görmek. وَمَا جَعَنْ لَا Miraç gecesinde senin o alemi temaşa etmen, o görmeni وَمَا جَعَنْ لَا الرُّٰيَ ke اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ İnsanlar için biz onu ne yaptık? Bir fitne yaptık. Bir imtihan vasıtası, bir imtihan vesilesi yaptık. وَمَا جَعَلْنَا الرُؤْيَلَّتِ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّا Bütün insanlar için onu bir imtihan yaptık. Yani bir kısmı ondan dolayı inkar ettiler. Eğer Miraç, İsra uykuyla olsaydı, rüyada olsaydı o zaman o insanlar için fitne olmazdı. Peki, peki neden ee, efendim Allah Teala... O zaman rüya diyor da rüya demiyor. Gözle görme demiyor da rüya diyor. Çünkü onlar buna rüya diyordu. Müşrikler rüya diyordu. Onların görüşünden hareketle, ifadelerinden hareketle meseleyi an anlatıyor. Mesela -e eyne şu reka'i diyor değil mi cenab Kıyamet günü. Eyne şu reka'i diyecek. Nerede benim ortaklarım? Peki Allah Teala onları ortak olarak kabul ediyor mu? Etmiyor. Kim kabul ediyor? Mekke müşrikleri. Yani onların ifadesinden hareketle söylüyor. Ey neşürekâi diyor. Halbuki Mekke putları Cenab-ı Hakk'a ortak olabilir mi? Olamaz. Yani burada da Ruya kelimesini kullanıyor. Ama asıl anlamı rûye, gözle görmek. وَمَا جَعَلْنَا الرُّٰيَ اللَّتِي Sana gösterdiğimiz o temaşayı illa fit الْلِنَّاسِ Mekke müşrikleri için bir imtihan vesilesi yaptık yani ya da yeni Müslümanlar için onların bir kısmı bunu anlayamadılar inkar ettiler peki şimdi İsrail'e alakalı temel ayetimize bakalım subhane tesbihin alemidir usebbihu subhane demek yani subhane Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyorum yani <gülüyor> fevkalade bir hadise var Birileri bunu anlamayacaklar, anlayamayacaklar, anlayamadığına inkar edecekler. Allah azze ve celle'ye eee isnat etmelerinden onu tenzih ediyorum. Subhanelledi esra bi abdihi. Kimi tesbih ediyorum? Esra bi abdi. Esra yürüttü demek. Aslında Serafili ba harfi ile o da yürüttü anlamına geliyor. Peki madem ile ifade ediyorsunuz. Ee, orada mezid fiil getirmemeniz lazım ama rubayı getiriyor. Neden getiriyor? Yani sülasiyle harfi ceri var burada. İfade edebiliyordunuz. Ne diyordu? Ziyadetu'l lafzi tadullu ala ziyadetil mana. Esra bi'abdihi fevkalede olağanüstü bir gece yürütmesi var. Ab neyi ifade eder? Ab eee Vel cesedi. Ab diyorsanız, kul diyorsanız o ruhun adı olmaz. Hem ruh hem bedenin adıdır. Yani burada abd kelimesini kullanıyorsa lugatta abd demek hem beden hem ruhun adıdır. Dolayısıyla esra bi abdihi kulunu yürüttü. Ruhla olmaz. Değil mi? Ruhu derdi. Ama abd dediğine göre Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı hem ruhu hem bedeniyle beraber yürütüyor leylem minel mescidil harami esra zaten gece yürüyüşü ama manayı tevkid etmek için bir daha geceyi getiriyor leylem minel mescidil harami iptida lil gaye fil mekandır değil mi mekandaki bir başlangıç noktasını bildiriyor bize min nereden min mescid haram nereden yürütüyor mescid haramdan ruh Bedenle yürütüyor. Nereden çıkarıyoruz? Abd kelimesinden çıkarıyoruz. İlel mescidil aksa. Mescidi harama göre en uzak mescid, mescid aksa olduğunda oraya diyor. İlel mescid aksa. Peki onun sıfatını getiriyor şimdi. Elledi bârakına havlehu. Sıla cümlesiyle birlikte elledi mescid aksa'nın sıfatıdır. El mescidil aksa lezi bârakına havlehu. Etrafını mübarek kıldığımız peygamberlerin olduğu mehbitul vahiy olan vahyin geldiği o noktayı mübarek kıldık. Efendim esra bi abdihi neden yürütüyor? Lam'ın mutallakı neresi? Esra değil mi? Esra niçin? لِنُرِيَهُ min آيَاتِنَا Ona ayetlerimizden bir kısmını gösterme kuvveti, kudreti, İlahi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göstermek için yürüttük buyuruyor. لِنُرْيَهُ مِنْ ayatina اِنَّهُ وَسَمِيعُ الْبَصِيرُ Şimdi bunu anlatıyor. İsa'dan bahsediyor. Sonra nereye giriyor? وَاَتَيْنَا مُوسَ kitabe diyor. Musa aleyhisselama kitabı vermesinden bahsediyor. Yahudileri anlatıyor bize. Yahudilerin burada iki malûbiyetinden bahsediyor. İki defa Kudüs'e dönüşünü anlatıyor. Yahudiler tövbe ediyorlar. Allah Teala yola açıyor. Kudüs'e geliyorlar. İsyan ediyorlar. Amele etmiyorlar Tebirattan. Allah başlarına bir zalim gönderiyor. Hakire yeksan oluyorlar, esir oluyorlar, Kudüs'ü kaybediyorlar. Yani ve atene musal kitabe ve alla min vekila. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim'de ayetler arasında hep bir münasebet var. Önce Efendimizin İsa'sından bahsediyor. Sonra Kudüs'e gidiyor. Kudüs'te Yahudilerin hakimiyeti, iki defa hakimiyeti kaybedişleri, sonra oraya dönüşleri. Allah Teala Tevrat'la amel etmeyince başlarına zalimleri musallat ediyor. Çevirin şimdi arka sayfayı. Esa rabbukum en yerhamakum ve in uttum uduna ve inna hada yani ve ey yahudi diyor eğer tekrar fesada dönersen tekrar bu kitapla amel etmez ona ihanet edersen ve in uttum biz de burayı biz zalim gönderir, başına geçiririz diyor yahudiye sonra nereye dönüyor İnna kuran diyor. Bu Kur'an yehdi lilleti akvam en doğru yola ulaştırır ha. Bu Kur'an Hakim. O zaman alaka ne? İsa'dan bahsetti. Tevrat'a geçti. Tevratla amel etmeyenler kudusu kaybeder dedi. İki defa kaybedişi anlattı. Ey Yahudi dedi. Yine ihanet edersen Tevrat'a yine Allah başına birisini gönderir. Yine kaybeder, mağlup olursun. Sonra Kur'an'a geçti. Yani diyor ki eğer sizler Kur'an-ı Kerim'le amel ederseniz Kudüs'e sahip olursunuz. Beni İsa'nın sahip olduğu gibi. Eğer Kur'an-ı Kerim'le amel etmez ona sırt çevirirseniz o halde Yahudi nasıl Kudüs'ü kaybetti siz de zelil olursunuz. İşte Kur'an'la hakimle amel etmeyen ümmetin iki asırdır devam eden zilletini görüyorsunuz, zilletine tanık oluyorsunuz kardeşim. Peki şimdi kelime anlamı verelim. وَالْمِعْرَاجُ hakkun Miraç, ismi alet dedik. elleti مَعْرُجَ Fiha Merdiven gibi yani manevi bir alet bilmediğimiz keyfiyetini Allah Azze ve Celle biliyor. Peki, haktır, hakkun, sabitun diyoruz. Haktır, sabittir. Peki, olmuştur, gerçekleşmiştir. وَقَدْ اُسْرِيَ bin نَبِيَّ عَلَيْسَلَاتُ وَسْسَلَامُ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürütüldü. Usriye bin nebi aleyhissalatu vesselam. Ve urce bi şahsihî neyle fil yakati ile sema. Allah Resulü gece yürütüldü. Mescidi Haram'dan beyti i Makdis'e. Ve bir şaksihi şahsiyetiyle yani ruh ve bedeniyle. Sadece ruhuyla değil. Efendimiz Ruh ve bedeniyle birlikte yürütüldüler ve orucu bir şaksihi fil yakada uyanık haldeyken. İlessemâ'yı semaya. ثُمَّ حَيْثُ شَاءَ مِنَ Sonra ise efendim yücelere. Ula neyin cemisidir? E, ulya'nın cemisidir değil mi? Ulya kelimesinin cemisidir. Yani yüceler, bütün yücelere yürütüldü. Neden öyle diyor? Çünkü burada tam bir ittifak yok. Yani e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte cennete arşa, yani fevka arşa nereye gitti? İşte biz bunları farklı rivayetlerden biliyoruz. Ama orayla alakalı bir tevatır yok yani. Mütevatır bir rivayet olmadığından cemi olarak getiriyor. E, diyor ki, Sonra ve gurjibi şaksefi liqad ila semaî, thumma ila haythu shâ Allahu min yücelerden Allah Azze ve Celle'nin dilediği yerlere efendimiz şahsıyla bedeniyle yükseltildi. Ve akrâmahu Allahu bimâ shâe. Allah Azze ve Celle orada efendimiz alay salatu ve dilediklerini, dilediği şey ikram etti. وَاُوْحَا اِلَيْهِ مَا اَوْحَا Ona vahyetti ma كَذَبَ الْفُعَادُ ma raa Kalp gördüğünü yalanlamadı. Gördüğü şeyi yalanlamadı kalp. Tabi bu nereden bahsediyor buralar? Efendim buralar Necm suresindeki ayet-i kerimeler. Yani e, oradaki e, a, ayet kelimeler kerimeler miracın Allah'la Efendimiz arasında mı olmuştur konuşmalar yoksa Efendimiz'le Cebrail arasında mı olmuştur? Yani iki türlü mutala eden alimler var ama daha çok Necm suresindeki o e, mülakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Cibril arasında olmuştur. مَا كَدَبَ الْفُعَادُ Gördüğünü kalp yalanlamadı, gözün gördüğünü kalp inkar etmedi diyoruz. Peki diğer bir rus ise vel havzu. Havz efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellema ikram edilen, ihsan edilen havz. Havzu kevser. Ee, Buhar rivayetidir. Enes bin Malik'ti oturuyorduk efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le. Böyle bir şekerleme hali oldu Allah Resulü'nün. Sonra tebesseme e, mütebessim bir halde tebessüm etti başını kaldırdı inna atayna kel kevfer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kevfer suresini okudular kevser suresini okudular sahabe-i kiram efendilerimiz sordular nedir bu ya Resulallah nedir kevser Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etedrune ya da Efendimiz soruyor etedrune mel kevferu Kevser nedir biliyor musunuz? Kulne Allahu Teala ve Resulü a'lem. Kala fe innehu nahrun wa'adani Rabbi Azzawacalla. Aleihi hayrun kesirun. <Sessizlik> Rabbimin bana vaad ettiği bir nehirdir. Nehirdir, havuzdur. Çok geniştir. Efendim kokusu misk gibidir. Sütten daha beyazdır. Bütün bunlar hadis. Havzu Kevser'le alakalı kaç hadis var? 30 küsür hadis var. Neden Akait kitabını aldı? Rivayetler mütevatir olduğundan dolayı. Mütevatir olduğundan dolayı inkar ederse imanı problem, imanı gider adamın. Bir de اِنَّ اَعْضَيْنَا كَلْكَوْفَرْ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kevser suresi inince اَتَدْرُونَ مَلْكَوْفَرْ diye soruyor. Nedir Kevser biliyor musunuz? Kevser'i sallallahu aleyhi ve sellem ne olarak tefsir ediyor? O nehir ya da havuz olarak tefsir ediyor. İşte bardakları yıldızlar kadar bir içen la yadahu Bir daha susamayacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şimdi şefaate geldik. Efendim şefaat kelime anlamı itibariyle talabul hayri lil gayri demek. Talabul hayri lil gayri başkası için hayır istiyorsunuz. Başkası adına hayır talep ediyorsunuz. Maalesef bu dönemde mutezile vagonuna e, yapışanlar orada gidenler şefaati inkar ediyorlar. Yok diyorlar olmaz böyle bir şey. Peki esasında neden inkar ediyorlardır? Belki bunların amacı o değil. Belki bunlar bilmiyorlar. Ama akait dersinde hep şunu görüyoruz ki pek çok konuda bütün inkarların arkasında sünnet binasını çökertmek var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la içeriden bir hesaplaşma var. Şefaat inkar ediyorlar ki şefaat yani birinci noktada kim var? Efendimiz var. Makam Mahmud'un sahibi Allah Resulü, şefaat uzmanın sahibi Efendimiz Aleyhisselam. Onu devre dışı yaparak yani siz şimdi Allah Resulü'nden şefaat istemiyorsanız onun sünnetini ittiba noktasında problemler yaşayacaksınız. Peki bu ümmet nasıl ayağa kalkacak? Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba ederek ayağa kalkacak. Hani ne diyordu İbrahim bineten? İnallah yedfa yedfaul bela'a an hazi'l ümme bi rihleti ricalil hadis. Allah azze ve celle bu ümmetten belayı hadis ulemasının rihleleriyle kaldırdı. 18 yıl devam etti kimisi. Said müseyyeb'in Müseyye bin, Said bin Süfyan'ınki 30 yıl devam ediyor. 30 yıl. 30 yıl rihle yapıyorlar. Kambur halde eve dönüyorlar. Adam giderken hanımının küçük bir bebeği vardı. Geldiği zaman oğlu delikanlı olmuş. Hanımını öldürecek. Bu çocuk yanında ne arıyor diye. Yani böyle Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Sahi hadislerini bulup toplama adına bunu yapmışlar. Çöllerde kaybolmuşlar, aç kalmışlar, ağaç yaprakları yemişler ama isyan etmemişler, şükretmişler. Beni böyle bir ödeve istihdam ettin ya. Allah Resulü Aleyhisselam hadislerini topluyorum ya. demişler, şükretmişler, hamd etmişler. Şimdi bu adamlar bunlara saldırıyorlar. Efendim hadislere saldırıyorlar. Onlar da hadisleri topladılar. Peki neden topladılar? Şunu biliyorlardı ki İslam'ı ancak Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifleriyle doğru anlayabiliriz. Hani Hz. Ali Efendimiz Abdullah bin Abbas'ı haricilere gönderiyor. Git diyor bunları ikna et. Ne diyor Hz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma? Peki diyor neyle susturacaksın onları? Kur'an-ı diyor? Hz. Ali Efendimiz olmaz diyor. E ben Kur'an çok iyi biliyorum. Efendimiz ona Allahümme allimhu tevilel Kur'an buyurmuştu. Yani tefsirini öğret ya Rabbi buna. E, Tercümanı Kur'an diyorlardı. Hazreti Ömer bile onu yanında götürüyordu. Peki neden olmaz diyor Hazreti Ali Efendimiz. Çünkü innel Kur'ane hammalun zuvcuhin her ayetin diyor. Pek çok anlamı var. Sen bir ayet okursun, harici bir ayet okur. Sen bir ayet, o bir ayet okur. Peki bunu neyle susturacaksın? Sünneti seni yeyle susturacaksın. Sünnet seni yeyle. Hele bir kumulillah. He? Hele bir ayağa kalkın bakalım. Sünneti seni yeyle susturacaksın diyor. Peki o zaman sünnet varsa modernitenin yalanları, yanlışları, tuğyanları... Bunun yolu da kapanıyor. Peki sünnet bizim için kurtarıcı. Sünnet varsa ufuk var. Sünnet kurucu akıl bizim için. Yani belaları def etmede sünnetle yürüme mecburiyeti var bu ümmeti. Şimdi bunları devre dışı çıkarmak için çok cepheli bir savaş açmışlar. Onlardan bir tanesi de şefa. Müslüman diyor ki Ya Rabbi... Beni Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine muhatap eyle. O şefaate muhatap olabilmek için Allah Resulü'nün sünnetini yapıyor. Kur'an-ı Kerim Efendimizin sünnetiyle anlıyor. Sünnet onun yerinde, onun nazarında benzeri olmayan bir mürşid. Çünkü Allah azze ve celle ona mürşit olarak sünneti tayin eden cenab Peki şimdi şefaatle alakalı meselelere baktığımız zaman bu kardeşlerimiz diyorlar ki efendim şefaat yok. E bu insanı hazırcıla itiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim şefaatin olmadığını söylüyor bize. Önce şefaatin var olup olmadığıyla alakalı ayet-i kerimelere bakalım. Ayet-ül gelin birinci olarak Şimdi ayet-i kürsü buldunuz. Orada ne, ne buyuruyor? Menzelledî yeşfeu indehu illâ bi izni. Yani menzelledî yeşfeu ne demek? Kim yapabilir? Kimse yapamaz. Kimse Allah azze ve celle katında şefaat edemez. Menzelledî yeşfeu indehu illâ bi izni. Ancak Allah'ın izniyle eder. Demek ki Cenab-ı Hak izin verecek şefaat'e Cenab-ı Hak izin verecek. Vermeseydi böyle der miydi? Men zelzi yeşfa indehu illa bi izni. Peki nedir bu şefaat'in şartları? Kimler şefaat edebilir? Taha suresine gelin. Taha suresine şefaat alakalı en cami ayet-kelime budur. Şefaat'in bütün şartlarını bu ayet-kelime içerir. Yani bunu mutlaka ezberlemesi gerekir her kardeşimin 109. ayet 319. sayfa peki ne buyuruyor yevme izin la tenfa'u şefa'atu illa men edine lehu rahmanu ve radiyeluhu kavla şimdi yevme izin la tenfa'u şefa'a kıyamet günü şefaat fayda vermiyor illa men edine lehu rahman iki şart var şu şartlar olunca verecek bak. Ayet okuyoruz değil mi? Ne diyor, ne buyuruyor? İlla men edine lehurrahmanu. Rahman ona izin verdi. Kime veriyor? Şafiye. Kim o? Şefaat eden. Şefaat edene izin verecek. Yani Cenab-ı Hak bunlar şefaat edebilecek diyecek. İlla men edine lehur lişşafi. Limen yani. Limen. İlla men edine lehu Er Rahman, yevme izin la tenfa'u'ş şefaa'atu illa men izna lahu'r Rahman. 1. şartımız Allah Teala izin verecek. Kim o? Şefaat eden. 2. varadı radiye lahu'l kavla. Ve radiye lahu kavla. Bir de Cenab-ı Hak ve radiye lahu o meşfuu lahu olan adam. Kim için şefaat edilecekse ona da şefaat edilmesine razı olacak. Yani diyelim ki bu Allah Resulü. Ayet kelimede nereye tekabül ediyor? Yawme izlen la tenfa'u'ş şefaatü illa men eznelerur rahman. Allah Resulü şefaat edecekse hangi kelimeler onu anlatıyor? Men eznelerur rahman, değil mi? İlla men eznelerur rahman'ın izin verdiği. Kim o? Allah Resulü ve diğer şefaat edecekler. Peki bu da bizim gibi bir günahkar buna şefaat edecek Peki bu kim oluyor? Varadı لَهُ kavla Allah Teala bunu buna Efendimizin şefaat etmesine razı olacak. Yani o zaman o şefaat eden kişi şefaat edecek. Yani iki tane şarttan bahsediyor. Bir, Allah Teala şefaat etmeye izin verecek. İki, kimlere şefaat edileceğini de Cenab-ı Hak bizzat belirleyecek. O zaman bu iki şart olunca şefaat Gerçekleşiyor. Bir şafi olacak, iki meşvu unleh'ten şefaat edilenden Allah Azze ve Celle razı olacak. Peki şimdi Enbiya suresine gelin. 324. sayfa 28. ayet-i kerime yine hep aynı yani yahlemu ma beyne eydihim ve ma halfihim ve la yef'un illa limen irtada ve la yef'un o şefaat edenler kim için şefaat edebilirler Allah'ın razı olduğu kişi için yani ve la yef'un illa limen irtada şefaat eden bir grup var Peygamberler var, salihler var, muttakiler var. وَلَا يَشْفَعُونَ illa لِمَنْ da. Bu adam. Bunlar günahkar. Allah Teala razı olacak bunlara şefaat edilmesine. Bu durumda şefaat edebilecekler. Yine Necim suresine gelin. 27. cüze geliyorsunuz. Necim suresi. Evet 526. sayfa sayfanın dibi en son ayeti ve kem <Sessizlik> min melekin fis semavat la tugni şefaatuhum şeyen illa min ba'de en ye'zenallahu limen yasha ve yerda yani ve kem min melekin fis semavat semavatta nice melekler var diyor ve kem min melekin fis semavat la tugni şefaatuhum şeyen onların şefaati hiçbir günahı gideremez illa min بعد أن يأذن الله لمن يشاء. Allah izin verdikten sonra dilediğine ve yarda, razı olduktan sonra. Peki burada ne var? Melekler şefaat ediyorlar kime? Allah'ın razı olduğu kişiye. Yani ayetler arasında bir kopukluk var mı kardeşim? Yok. He? E ayeti doğru anladığın zaman bütün ayetler ne buyuruyorlar? Şefaat Var diyorlar, onu anlatıyorlar, onu söylüyorlar. Peki şimdi bizim bu kardeşlerimiz diyorlar ki Hocam öyle diyorsun ama Müddessir suresine gelin şimdi Fema tenfa'hum şefa'atuş şafi'in Bu ayet-i kerimeye ne diyeceksin diyorlar? He? Fema tenfa'hum şefa'atuş şafi'in 577. sayfa 48. ayet-i kerime Sayfa 577 48. ayet kelime sayfa başı. Fematen fahum şefaatu şâfiin. Onlara şefaat edenlerin şefati fayda vermez. Şimdi burada ne var? Şefaat eden bir gruptan bahsediyor mu? E ediyor. Ne diyor? Ne buyuruyor? Fematen fahum şefaatu şâfiin. Şefaat edenlerin. Demek ki şefaat eden bir grup var. Allah'ın tayin ettiği, belirlediği, şefaat eden bir kadro var. Şimdi bunlar şefaat etmiş olsa onların şefaati fema tenfauhum Onlara fayda vermiyor. Peki demek ki şefaat edenler var. Bunların şefaatleri birilerine fayda ediyor, birilerine etmiyor. Peki şimdi bakıyoruz ki ayet-i kerimede يَوْمَ اِذِ اللّٰهِ تَنْفَعُ illa men izn lehu'r rahmanu ve raziye lehu kavla ve ken melekin fi bütün bunlar şefaatın olduğunu anlatıyorlar. Burada şefaat edeni kabul ediyor ama fayda vermiyor diyor. Peki bakıyoruz şimdi o hum zamiri nereye gidiyor? femaaten fahum. Hemen bir sayfa geri geliyorsunuz. Ne buyuruyor orada? sayfan dibine bakın. Ma'seleke fi saqar. Kalu lem neku minel musallin ve lem naku miskin ve kunna nakudu ma'al qaizin ve kunna nukezibu biyawmid din hatta atana al kimmiş bunlar kafirlermiş değil mi kafirlere ne diyor ve وكن... ne yaptı bunlar işte cehennemdedirler onlara soruyor ma'aseleke kum fi sakar. sizi cehenneme çeken sokan nedir onlara diyor biz namaz kılmazdık miskine bakmazdık Kur'an'ın aleyhinde böyle yıkmak için her faaliyete katılırdık. Biz din gününü yalanlardık ta etanel yaqin ölüm gelene kadar. Bunlar kafir olarak öldüler. Peki kardeşim bu ayetteki zamir kimden bahsediyor? Fema tenfahum o kafirlere fayda vermez. Peki biz kimden bahsediyoruz? Yawme izil La tenfa'u'ş şefaa'atu illa men izina lehu'r rahmanu ve radiye lehu kavla. Allah radiye kavla. Kim olacak bu? Müslüman olacak ama günahkar. Yani ondan razı oluyor. Kimden razı olmuyor? Kafirden razı olmuyor. Kafire e, şefaat edemesin diyor. Yine maliz zalimine min hamimin ve la yuta. Maliz zaliminin. Bu da Gafir suresinin 18. ayeti. Maliz zalimine min hamimin ve la şefiin yuta. Hamim demek yakın. Ve la yuta şefaatı kabul edilen bir dostu, akrabası zalimin olmaz. Ama zalim diyor ya, kafir diyor. Müslüman demiyor ki. Efendim başkası okuyor. Wattakû yevmen e, la tezi'u nefsun an nefsin şey'en ve la yuqbalu Gelin Bakara Suresi'nin kaçıncı ayet-kerimesine geleceksiniz? Bakara Suresi'nde 48. ayet-kerime, 7. sayfa. <Sessizlik> <Sessizlik> Wattakû yevmen. Wattakû yevmen lâ tejzî nefsun 'an nefsin şey'en. O kıyamet gününü dikkate alın. O gün için kendinizi tehlikeye atmayın ki o gün hiç kimse kimseden bir günahı defedemez. Ee, şeyen, ve onlardan şefaat kabul onlardan şefaat kabul edilmez, ve onlardan şefaat kabul edilmez, ve onlardan şefaat kabul edilmez, onlardan edilmez, ve onlardan şefaat kabul edilmez, ve için şefaat için? edilmez, için? ve için. şefaat kim için olmayacak kardeşim? şefaat Kafir için olmayacak. Bak kaç tane ayet okuduk ve kaç tane hadis var. Bütün bu hadisler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin salih kulların, alimlerin bize şefaat edeceklerini haber veriyorlar. Peki şefaatin şekilleri nedir? İşte bir kısmını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle cehennemden cennete gidecekler. ha? Cehennemden cennete gidecekler bi şefaati Muhammed'in efendimizin şefaatiyle bunlara cehennemi yiyin denecek diyor hadis-i şerifte. Allah Resulü'nün şefaatiyle ikinci grup hesapsız onlar efendimizin şefaatiyle cennete girecekler. Ukkaşe hadisi var. Ukkaşe hadisi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin kişi hesapsız cennete girecek deyince Ukkaşe diyor ki ya Resulallah dua et de ben de onlardan olayım Müslim rivayeti bu efendimiz buyuruyor ki Allah'u cealuhu minhum bunu da onlardan yap diyor yani 70 bin kişiden hesapsız peygamberin aleyhisselam-ı şefaatiyle cennete gireceklerinden o tabi ki ama hep bunlarda ne şartı var Allah razı olacak tamam hep bu şartları orada düşünüyorsunuz İbrahim aleyhisselam işte babasını kurtaramıyor evet Kafir diye Müslüman olacak. Sonra cennete girince cennette makamı yükselecek. Sonra yine e, şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Tirmizi, Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel hepsi rivayet ediyor. Büyük günah işleyenlere şefaati li ehlil kebairi min ümmeti buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendim metne bakalım şimdi ve şefaatı ki iddihara Allahu lhum kma rüya fil âkira ve şefaatı ki iddihara iddihara demek ne demek sakladı değil mi sakladı ve şefaatı ki iddihara lhum Müslümanlar için Peygamber <S2iler> adına ahirette saklamış olduğu o şefaat e, hakun yani sabitün sabittir. Nasıl iddeha raha? Bunu nereden aldı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Buhari hadisidir. Li kulli nebiyyin da'watun Her peygamberin kabul olan bir duası var. Ben de duamı kıyamete sakladım. Kıyamet günü ona sakladım. Nedir o? O da ümmetime şefaat edebilmek. Ümmetime şefaat edebilmek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, nasıl olacak? Buhari'de uzun bir hadis var. İnsanlar Hazreti Adem'e gidecekler. Ben kendimle meşgulüm diyecek. Oradan peygamberleri dolaşacaklar. En son Efendimiz'e gelecekler. Allah resul aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan şefaat talep edecek. Buna hangi şefaat diyoruz? şefaat uzma diyoruz değil mi? İsa suresindeki o makam-ı mahmud buna işaret ediyor. Ezan duasında Efendimiz'e teberrüken onu talep ediyor. Ne diyoruz? Allahümme Rabbe hadihid da'veti te'amme ve salatil ka'ime. Âti Muhammedenil esilete vel fadîle ve ba'dsü mahmuden illezi ve inneke la tuhliful şimdi o Allah zaten ona vaat etti ama biz bereketlenmek için efendimize ve o şefaat makamından istifade edebilmek için o duayı yapıyoruz. Allahumma rabb hadhi'd da'wati't ne demek? Kelime-i şahadet, ezan, Allahu ekber işte onlardır e yani Allahu ekberdir. E tam bir kelimedir ya da kelimeyi şahadettir. Şimdi efendim, Allah Resulü oraya saklıyor. Sonra orada işte bütün peygamberlere gidiyorlar. Peygamberler şefaat edemeyince, Efendimiz'e geliyorlar. Allah Resulü şefaat talebinde bulunuyor. Ee, Cenab-ı Hak Allah Resulü Aleyhisselam'a irfa ra'sek ve sel toğta ve şfa Bu buyuruyor. Buhari hadisidir. Müslüm'de de var. Yani ne ne istiyorsan sana verilecek başını kaldır ha vesel tuuta ne istiyorsan o verilecek washfa tuşaffa şefaat ed şefaatin kabul olacak Allah azze ve celle senin yaptığın insanlara şefaatini kabul edecek buyuruyor Cenab-ı Hak efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peki efendim o halde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, salih insanlar, alimler, zahid kullar, Cenab-ı Hak müsaade edince şefaat edecekler. Mu'tezile şefaatin sadece cenneti içinde e, yükselme şeklinde olacak ama onun dışındaki şefaat şekillerini kuru bir inat uğruna bu kadar ayet, bu kadar hadisle inkar ediyorlar. Peki bizdekiler nedeni inkar ediyorlar? Arkada başka bir el var. O el bunlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine taan etme vazifesi ödevi vermiş onun adına vur ha vur saldırıyorlar Allah Azze ve Celle bizleri Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'in şefaat-ı uzmasına muhatap kılsın işte şefaat-ı uzma mahşerdeki bu şefaat mahşerde insanlar bekliyorlar artık ter böyle onları günahlarına göre kaplamış Efendimiz şefaat edince Cennet cehennem ehli ayrılıp gidecek